Mevlana İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Samadani Mübarek El Ulema'u Veresetü'l Enbiya'yı sözü Alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir mirasçılarıdır. Mübarek sözü Alimlerin netendi denli mazhar olduklarını Göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rütbenin ilim ana rütb. Bu darmanın yokuşundaki virajdaki bütün arabalar anılsın diyor. Beridiy otobüsü kalmış, adam dönemiyor bir türlü. 34 kv 2009 işte kapısı açık kalmış. Arkadaşlar arabalarına mukayyet olsun. Alüleme uğraşatul emmiyyağın alimler Peygamberlerin varisleri de mirasçılarıdır. Bu söz var ya bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolla gelen ilimden murat ne? Bu miras yolla gelen ilimden murat şeriat ilimidir buyurdu.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 yani yaşı 90 bile olsa, bu şehirde yatan bir hasta bile olsa insan mutlaka o ana babasından veya birisine bir tıkar eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye ben miras yükleni olacağım der. Eh yani bütün peygamberlerden miras kalan, kavarıs eden bu ilmin de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 bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamak ramma ilimde zirve değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam-ı rabbini kıydıcısıdır. <gülüyor> Biraz sonra ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar son altın gibi olan alim kimdir? El müleba varası tükendi ya. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçıları.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 Sultan diyor ki ''Ve hakikat şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriatın hakikati var, özü var. Peki, manası herkes açık olmayan arabı var. O ise ''Nasibul ulema rasihin, râsihîn'' radıyallahu teâlâ Bunlar ise ulema-i ilimde derinlik sahibi. ilimde bizim tabirimizde süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki وَاَيْيَلَّتِي تَتَعَلَّكُ بِمُتَشَافِيَاتِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü mesela müteşafi sünnetleri var, hadisi şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşafi ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sür perdesini aralayan Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriflerdeki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 Şudur. Bir insan ilim tahsiline çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tasmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de belki dolması gerekiyor. Bir zamanlar <gülüyor> ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta bu çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Bulun çağına kadar alınması gereken, üstaddan alınması gereken bilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar yani Mekke'de medreseye gidip hocadan alınması gereken bilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i diyelim tamamlanıyordu. Ondan sonra ise, ondan sonra ise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 daha sola saldırıyorsa bu ilim merdup ve mazlup değildir. Hem zahir hem basın ikisi de peki kemalı yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kuddize Sirro bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya, veya İslamiyet'in suretini ve anlatırken diyor ki Nefs-i emmare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 Asıl olan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuhyanı vardır, münazatı vardır, inkarı vardır. Hepsi birinin öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi, nefsi emmarenin inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile dini birisi İslam dövüşür durur.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 Sultan buyuruyor ki, nefs-i Ammar'da bu dört tane özellik kaldığı müddetçe dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefs-i Ammar'ın bu dört tane özelliği hala, hala birbiriyse, canlı ise bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani velayet-i suhra, kübra, hulyada kalır bu. Kemalat-ı haberi yoktur. Şeriatın özü, yani cevizi yenen kısmı diyelim, lasteçli ve lasteçli orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki, ne zaman ki bu dört özellik, neslin bu dört özelliği zımparaya girer ondan sonra. Taşa tutulan, kör bıçak gibi belki o nefis tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır, o zaman yeni bir dünya, yeni bir yapıyla insan maneviyatla devam eder yeni bir gömlekle.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 Gene burası büyük makamdır. Birim bir Moğol, Arabiyim, bir Abdülkadir Geylaliyim. Bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yerinde küçücük kalır. Ama bununla birlikte ee, bu vadide üniver Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namurabani kudreti seru büyüyor. Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı. Ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn -i Arabilerle. Abdülkadir Geylani'lerle Rabbim bu fakire diyor bir da bulundu diyor Abdülkadir Geylani vesaire bunlar hala yolda diyor şimdi bu zatlar ki yüz yıllar boyu insanlara hidayeti pek anlatmışlar insanlara hidayet ulaştırmışlar ama bunlar bir üstlerindeki Kemalat-ı Nübüvvet dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karısında damla gibi kalırlar diyor ki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 Yani, bırak şimdi ulema-i konu. ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere, para uğruna, dolar uğruna peki yanlış mana veren ne kadar da insanlar süredi? Ne ilmi ya? ne alimi ya? Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i rasihunu konuşalım. Ama, ama ulema-i zahir bile kalmış değil. <gülüyor> Onun için ilim lazım. Zahiri ilim lazım, tetshir, hadis, fıkıh, say sayabildiğin kadar. Haşkı Kırra'da Miftah-ı Siyadadan'dan Bağır kitabında der ki Yavuz Sultan Seliman, Aleyh-i Rahmeti Vel-Bukhan ulemasındandır. diyor ki, bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle. 360 para ilim.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 Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya'lı havvalesini inişan eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celestir Rumi'nin dergahına giden dün oturuyor sokaklanmasının lambasının altına elini başına yas diyor şöyle, başını eline yas diyor ve ağlaya ağlaya hadisliği zikrediyor.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 Razi Rahimullah Teala Fatiha Tefsir ildinasraratı müstakimi izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey e ya da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istidlali ilme hem de peki keskinlik ve taskin derinlik sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstidlali ilimle işte Kur'an hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkırlar, Arapça vesaire falan şeriat dilimleri. Bir bu, bir bu, artı bir de teski-i nefs ve tasvi-i deron. Nefs-i emmâretini, kafasını, gözünü dağıtan insandırdı hidayeti olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tane biz hidayettiyiz? Kaç tane zarar ettiyiz veya Kaç tanemiz sandır? Kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı ve ecdahta ilim felsefesi, razi'nin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire, yok, yok. Ecdahta diyelim bir memur mu olacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın atı sevi, kutlisi Sırrıo'nun, efendi babanın, eskiden tekkeler eşeğikleri devlet diyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunu, yok cübbesini kapan, küt, öyle oturmuyordu oralara. Devletin kontrolündeyim tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendi'nin ee, tekkesine mülkesin dendiği zaman tamam derdi. Bileksini kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet dilim Ali Haydar'ın ehl-i sorardı, bize işte Ahmedoğlu, Mehmet Bey'in müracaat etti, senin müridinmiş, bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi, tamam mı, tamam mı, ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi, bunun Allah'a karşı itaat ibadeti nedir, Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir, Kur'an'a, hadis-i şeriflere peki hakimiyeti nedir, ahlaki nedir, nefsi terbiyesi nedir, tarikat dersi yapar mı, yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve sosyal ilişkileri nereden gidiyor vesaire. Yani istihbarat istiyor onlar Şeyh Efendi. O da derdi ki bu diyelim mesela iyidir tarikat derslerini yapar ama karadan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz. Menfatine düşkün değildir. On emanete hıyanetlikle tam yani ee, müteyyahkız değildir. Raporu verir, ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa eyvallah gel kardeşim senden cacık olur, aras sabır olur der gibi adamın memuriyeti alırlar ondan sonra. Çünkü, çünkü ruh bazında yani kat bazında adam olmaz felayetine sahip olmayan bir insana yok yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada veyahut da değilim ki Rasul-i Ekrem sünnetini da. eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir nebitesini anlarlardı. Eğer evet, bu adamın Muhammed Mustafa'nın ciddiğinden gitmek gibi bir derdi yok sünneti muhafazada belki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında belge bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti sekar be, derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese makamlardan makamlarda maalesef ciddiyorlar, ziyoz locasında mason locasından belge getir diyorlar. Masalluk belgesini ifraz edersen seni, gelmiş işte o külsüyü alıyorlar.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 Hangi hürriyetten bahsediyoruz Ülkeni bile, ülkeni bile dünyadaki blok devletler tayin gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin Görünüşe tam birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neler, neler oluyor neler. Masonluk bir tarikattır ama negatif bir tarikat. Eee bak elim adamı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensipleri nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam, mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer haram yok, vaste yok. Bu adam halin, helalla besleniyorsa, gel kardeşim, ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir Zeka, şair-i mesela, sakalını kestiği için memurisi yapılmıştır. Nedir yani, bir sakal yüzünden bir insanın ekmeği oynanır mı o? Oynanır işte. Ecdat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, İddihan Müslüman'dan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa, bunun anlamışıdır. Ben, Muhammed Mustafa Sağol ve Sellem'e intisapla müşerref olan, <gülüyor> onun sünnetini ve muhafaza muhafazaya azmetmiş, onun fedaisi demektir peki. Onun için ölürüm demektir, onunla mı evet. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, evet. tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. şair şinasi memurdur, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefine, ondan sonra bilmem neyin nefine karar verilmişti. adamı kök memuriyetten atmışlardı. Din, bir şahdiyettir. Muhammed Mustafa, sallallahu izinden gitme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 onun isteğini yerine getirdik. Hani nerede bu fedailer? beni biz senin başına ya. Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor, yalvardığı halde bile yine hala bir şey yapabildiğimiz. Yok, ya. sana da kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, maddi değil, benim hastalığım manevidir dedi. Para arada dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülistan Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftiz Sakal'a Hem insanlara fetva veriyordu hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şefi meseleye fetva vermesi neden demektir? Bak bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulemayı i oluş oluşturuyor. ulema -i zahirin tehdit kariyeri, çıtası bu. Hangi? Ulema-i Nerede ulema şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldun diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Aha! İlim, şerk zan oluşturur. Şerk zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. nam bir mektubunda duyuruyor ki, Allah Celle Celal'i duyuyor. En iyi anlatan zat, celaletin devvanidir, buyuruyor. İlmi kelam da bu adam tarihi mümkün olmayacak kadar harika bir ilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın dediği Allah'ın ispatı ile meşguldur bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. Mamur diyor ki, ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenmiştir bu kitap. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Cevvani bu kitabında Mevla'dan, Mevla'dan bahsederken, şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi, şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Ki yine senkit oldu diyor. Öyle ki ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire, nasıl anlaşılacak İmran Affani? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen tenkit alıyor. Neticede nasıl olacak belki bu Mevlân'ın bilinmesi? Ama Rabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor. olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda, Şahin Akşibent'ten naklen diyor ki Rabbani, Şahin Akşibent buyuruyor Kuddin'e sırrı o, bir üstadın vardı, o ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah Kuddin'i sırrıya göre 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle mevla'yı bulursun. E o zaman ne olur peki? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Valla bilinmeden önceki yani bu dünyadan gideceğiz. Muharapaynı buyuruyor ki gel gel gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Eriyeşk Bir de kar hareketle Tarikat ve tasavvuf seyir-i diyor bu işe girelim. Bak o zaman, yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari mütercim Ahmet Nahim Efendi var idi. Allah gönü rahmet eylesin. Mehmet Aki tarafıyla beraber yan yana yatıyorlar. İşte Efendi Baba'nın karşı kabristanlık tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi. Onun derisi baban sade Ahmet Naim efendi. Baban sade Ahmet Naim efendi, Fatih Sultan Fatih'in kabrinin türbetarı Amiş efendinin müridiydi. Amiş efendi de o da yaman adam. Böyle ne yamanlar geldi gitti bu dünyada. Efendi şey. Ahmet Naim efendi buhari tercüme eden o büyük zat, bu ilim ondan yani taşmış, taşmış gidiyor öyle mübarekliği öyle dolu bir adamdı Amiş efendi ise yani Elif'i görse merkez zannederdi yani ilimden bilimden nasibi de pek yoktu işte iyi bir abiddi vesaire ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'i Mevla okuttu yetiştirdi misali Mevla'nın okutup da yetiştirdi bir adamdı Amiş efendi Şeyh Amiş efendi Ahmet Naim'e ki bu kadar ilmin var senin ne işin var deder bu cahil efendim yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun imtisab ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederi Dedi ki konuşmayın dedi ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Celle Celal'ı benden dahi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona imtisaba mecburum ben dedi.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 tek yani bir itirazcıydı. Ama İmam-ı Şahane buyuruyor ki onu aldılar diyor, getirdiler Ebu Lashen-i yanına. Getirdiler diyor, Ebu lashen Şahzeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbani'ye kuyt bize sırrı Kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya bir vahdidi vücut tutturdunuz, böyle bir biliyorsunuz dedi.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 bir ağlama bir feryat ondan sonra kalktı adam sendeleye sendeleye orayı terk etti adamın kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte ne yaptı o an peki orası derin gider de gider sevgili şerifi türcani kutlidesi o damadı ve kalitesi ee, müridanında mıydı Seyyid-i Şerif Cürcani geçme. Hani ilimde bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. Altı yüz yıl oldu neredeyse. Altı yüz yıl millet Allah'ın Seyyid-i Şerif'i Cürcani ile biliyordur. Şerim-i mesela, ilmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi, İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleri onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Gürcan'ı ne zaman ki Şeyh Alaaddin Ahtar Efendi'ye intisab etti, Seyyid-i Şerif Gürcan'ı buyurdu ki, ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema dair zahir diyor ya işte onlar tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyhe intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaaddin Ahtar aranan terbiyesi yürüdür, Seyyid-i Şerif Gürcani, bittin, bittin, bittin, Kimse, kimse, kimse, tasavvılda tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini, mantığını ve felsefesini diyelim. Şu büyük zaslardan e, ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın, ağzını açmasın. Git bakayım bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şeyle sarıp ifiraz bakayım. Senin adam kovar. Herkes vakıfı olduğu meseles hakkında yani payı saçsın. E, tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmenle hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen der ki ya ne uyuyorsun mesela falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkese peki sağır. Kör mü bir Ali birisin sen? Ali radıyallahu anhnesine zeynuna abidin kudbisesirru. Vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanındaki diyor ki. lan uansana. Kendine gel lan. Ne var diyor ne oldu? Duyuyor musun? Vaaz var diyor bir müddet ne hey sana diyorum sana sana ben şöyle bakayım manalı manalı ne var diyor ne oldu ya Allah üstelik işte, astan-ı keramallahu aca'nın torunu ya o diyor peki kaldır kafanı ya ha hı. Hı. Hı. hı yine kafa aşağı gidiyor bana bak beni kızdırma diyor bilmem şu vesaire kaldır kafanı bu sefer kaldırıyor sağa elini tutuyor bunun ensesinden onu sokuyor peki sok kolun koltuğun altına dinle lan diyor Adam bir de vakit Resul Eklem var ki diyor onu diyor o. Kim oradan bir izleyecek ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Doğru devkinler seni. <gülüyor> bu yamağanı göreyim bu. <gülüyor> Abdurrahim Bistuvari kulbiz-i sırrının bir e, müridi ve halifesi vardı evliya senci. Ha o buyuruyor ki diyor ki 40 sene böyle Yatçıdan sonra diz üstü oturur, diş böyle sağa solda yapmaz, hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabede gidiyor. Garip sene! Bu adamın yemesi nerede, İşmesi nerede? O Caminde cami nefasını ise söylüyor. nefis Hatun diye bir kadın var, 30 sene ne etmek yedi ne su içti. La ilahe illallah la ilahe illallah içti. Kafan anlıyor mu? Beynin batıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın! Hep fizikle meşgul, ola ola ola ola ola ola, ola, ola her şeyi fizikte anlamaya çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema-i rahatsıkun'un, İmam-ı Rabbâ'nın duyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i rahatsıkun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler sürekli ulema-i Rasikun'la sürpişe gelmişlerdir. Ama ortada bir vaka var. Evet. Ulema-i da ilim de var. Evet. ulema Zahir'in sahip olduğu ilim de var. Artı yani kafa da var, artık kalp de var. 25 sene Şöyle kabul etsem bilgisayarın bisketi, <gülüyor> bilgisayarın bisketi veya bir CD'nin ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire.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 Ciddi'yi dolduracak kadar bilgi ilmi var ama Ciddi'ye ancak tek bir meseleyi tutarırmış adam, o kadar. Onunla onlar arasında ne kadar fark var ise, ulema-i zahirle, ile ulema arasında böyle fark vardır. İsmet-i Garibullah Kuddesirru'nun şeyhi, Abdullah-i Mekke Kuddesirru hacca gidiyor, Ebu Kubeys üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys dağıydı. Sonra efendim ee, Abdullah el beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman. Yok yanım gibi ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasukun dediğimiz şeyhler, git geçinemezdi. Hep onların hakkını atar, sarn, atar sardı vesaire. Müftüye dediler ki Müfti efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah el -Mekli. Ha nerede dedi ki dedi. haylaz adam dedi vesaire. Evet. Abdullah el-Meki'ye taktı.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 Abdullah-ı Mekki'ye nargileyi getiriyorlar çadırın önüne oturuyor başlıyor nargileyi fokursatmaya evet. hadi bakalım derken e, müstehefendi dedi ki ya nerede bu adam ya git git git bulamadık bunu aha şu karşıdaki kim dedi şu nargileysen ne nargile niye evet dediler nargileysen adam dedi neyse geldi selamünaleyküm dedi Adamın falan aleykümselam dedi Abdullah-ı Mekki'ye İsmet Daribullah'ın e, babası ve sen tabi babasın. Şeydi yani. Mevlana Talib'in halifesi. Ne diyece de Allah'ın eki fokurdatıkça fokurdatıyor. Mülkü Efendi konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra Allah'ın eki dedi ki ona Mülkü Efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Yardım sen yanıma gel dedi. Geldi yanına. Geldi dedi bir de buradan seyredelim. Kabe'yi muazzamayı ve tavuk edenleri dedi. Ey dedi Alan geldi. Tabii billah Allah'ın elindeki o büyük alemindeki haram ferdi kalkmış. Bahsedeyim. Bastığı gibi ah semyondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapları yazdığına göre Kabe-i Muazzam'ın mürçları da Beyt-ül Ma'mur'da bulunur. Dünyada Kabe-i Muazzam'ı tavaf edenler var. Mı? Aynı eksen üzerinde benim arkada Beyt-ül Ma'mur melâike-i ikram tavf ediyor. Abdullah'ım ki aradan perdiyi kaldırınca, Kabe'nin burçlarını taa arşu lahmanı görünce dağıttı kendisi, müftü uzandı. Dedi ki bu sefer, ee, Abdullah'ım ki bırak beni biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidip kaldırın şimdi. Ondan sonra dediler ki, müftü efendi, müftü efendi katsana katsana kaçsana kaçsana. Hiç ses seda yok, öldü mü ya? Müftü efendi, katsana kaçsana kaçsana. Vallahi katman birler kalkmam, söyleyin o şiddet, o gelsin beni kaldırsın dedi. Benim kalp şefa kalp evi affedin. Ulema-i <gülüyor> Bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben üç tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire Tabakat-u Şafiîye Sali İbn-i Efendim Cüneyt-i Fazalî'den bahsederken diyor ki, e, Sufki, Sufki'yi İbn-i anlatıyor. İbn-i Süreyç, Şafiî mezhebinde çok kuvvetli alimdir.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 Bana minberin altını göster. 40 tane bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor bu ilim diyor. Sultan ulama i rasukun derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kiminle mukayesef, sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun, eğer bu şeyhte pit'at varsa tarikatı yamuk yumuk isen tamam benden de o kadar vur ona icabında. Ama ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye 300 tane elmanın bizi çürük diye 299 tanesini çürük mantığıyla mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkarmada oldu. Halbuki ikram esastır. İnkar ise nereyedir? İn i̇nkar sona gelir. Bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman eğer itiraza, delili yoksa, hakkı yoksa Yeteneği, kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı. Kabul etmeli. Aa, baktım ki etme takat yok. Eyvallah kafanı büktü ha Şimdi söyle değil Şimdi inkar, karşı çekmez. Dik kafanın atmadığı oldu. Bu kafa ne iş görecek Allah böyle işlere peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. <gülüyor> Muhyiddin İbn Arabi'l-Ghuziz'e Sirroh müsbet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulemayı zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi efendim sen dedi, ee, biraz da bu tarikat ilimlerine seyri sürükle irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi. Senin bildiğin film dedi, mezara kadar gelir dedi. Mezardan gitmek gitmez ağzı bal yesin. Gözünün yani yediğim adam. Kudüs'ü sür. Ne güzel söylüyor. Allah. Neticede olmadı. Gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Bekir mesela elimizden El havi diye tıbba dair bir kitap var. On cilt sadece tıbba dair yazmış oldukları on cilt. Öbür fizik, kimya bilmem ne vesaire. Oho, oho. ilim bitmiş adamda yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede, neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine hevesletmedi. Bir nara bana dedi ki bak dedim. Sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisab etseydin, bu kalp ilimlerine seyirci aşina olsaydın ne yapacak biliyor musunuz?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 O eski bir çıkartılıyor, yeni bir ihale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alın alınanlar tekrar oraya yâd ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra böyle dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam! Önce bir ameliyattan geçiriliyor. Mecbittin Kubra Kudistin'in onu duyurduğu gibi, gel evladım, gel, gel, gel, gel. Sen ulema rahatsız onun yoluna intitap et diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum bükme bizden diyor. Biz seni gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren birerler mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire. Kimyager. Heylullah kimyagerdir peki. Ha ulema-i fizik fizikten anlar yani gibi diyelim fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görülmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafın zaten ilmini çoktan yurtta gitti. Mevlana Cahit'in Rumi ne güzel söylüyor. Mavzi Kur'an, mavzi Kur'an, dört tim. İstihvallah, ben ise Evla'nın dostları diyor Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü, özünü, özünü aldı, özünü, özünü. Portakalı sıktı, sıktı, sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yedir, içilir neyse. Eğer mazi Kur'an, mazi Kur'an dağıştım, isi i̇şte bu Allah'a ha yani, Kuran'daki ayetlerin peyfi, kemiklerini hissediyoruz, afedersiniz havhavlara asık diyor Havhavlara, çok yani ağır bir teşvih bu. Yani âlimi köpülemiyor burada. Ama ehlullah ulema-i ilminin yanında ulema zahir ilmi 100 bin gros tonlu petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor, demek istiyor. Ayetlerin bir dışa bakan tarafı var, içe bakan tarafı var. Ha, ulema-i zahir diyelim, dış cephesiyle Nasa yansülü kâle-yekûr ile iş anlar gider diyor. Ama velâ ki bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşavvi ayetler var, mana herkes açık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an sözünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin diyor, kemiklerini vesaire köpekler attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani ee, hav hav diyor, Muhammed İkbal, Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim Farsça şiir budur. Timotip okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah.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 e, Muhammed Mustafa'yı da hayretle bıraktı. Allah Celle Celaluhu da hayretle bıraktı. Ya kulum nereden buldun bu ya? yiyecek kadar. Mevla bile şaşırdı kaldı. Hani Mevla şaşırmaz da, adam artık yani el tutmuyor artık ya, Ağzın dediğini kulağa duymuyor yani. Ama adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam-ı 400 bin. kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin. kitabı vardı. Bak, ha, bu adam nerede kalıyor? He? İlmi zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat şimdi din adına ne soyutsuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soyutsuzluk yapıyor? Hangi adam ya? Şakarlığın manası yok. Şeyhül Mustafa Sabri Efendi, Allah Gani Gani rahmet eylesin. Muhammed zayıf bir kelseli. Yani adamın sırtı duruyor ya. Bu nedir bu ya? Sen insan mısın? Melek misin? Nesin Allah aşkına? insan duruyor. Hem sana çocuğa diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da sevgi Ezra'da okurken dedi, bir hocamız derste aynen şöyle söyledi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sene önce, yani 60 sene önce söylüyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika, bir dakika dedi. Yok, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim, yine dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyh İngiltan Mustafa Sabri Efendi, Aleyhi Rahmeti ve öbürü, Peki Gürceli e, Şeyh Muhammed Zadül Kevseri, bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler maverlerdaki sürü manşetten gittik, öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikası değildi, tarikası değil dikkat et. öyle yani her gün belli bir işte rabıtaların murakabeler olan insanlar değildi ama ama ama Ulemal Sahir Ağa Ulema-i Kayser ama düşük için bunlardan da öte olan ulema-i Rasib'un vardı ki Rabbani kuldi deşir. Dini bibiri insan bunlarla katırıyordu. Abdül Amitan cennet mekanı e tarafında 360 tane alim konseyi vardı, komisyonu vardı. Bir mesele-i şeriyata efendim yani uyar mı, yok mu vesaire meselesinde çünkü istişare içerisinde olmuş olduğu, olmuş olduğu 360 tane alim vardı, ulamayı dâhil, ulamayı rasuku daha yukarıdan gidiyor, ulamayı dâhil kitaptan anmış, evet yani anlar. Onun ilmi zamanla, mekanla mukayyette, işte işte yani konunun asıl nirengi noktası burası. Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kaleye yekûlü diyen insan zamanidir, mekânidir. Bu adamın ilmi zamanlıdır, mekânlıdır. Amma, ulumayı i râsıhûn-i izîmî ise lâ zemânî lâ Onun ilminin zamanla, mekanla alakası yok dedi. Sultan Suma-ı bir mektubunda, ''Neler gördüm ben neler de, yani yazayım mı bunlardır acaba?'' ''Yok yazmayayım, yazarsam.'' dedin, bu sefer belki engellederiz, karaktayım olmaz, ilerlemez.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 Zahmeti Atul Fasrı ve Kudya Hoca, Allah kendine rahmet edilsin, Suri'yle alim, Riyaz'la defat ettiler. Kütüphanesi hala duruyor, 29 Buna alim diyoruz tamam mı? Buna alim diyoruz. Ulema-i Rasif'ın daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit ilmi bileceksin, alim olacaksın. Ondan sonra ikinci adımını peki, veya ulema-i Rasif'ın olmak için peki atacaksın böyle bir çıta geliştirmiş İslami'yi Bizden zannediyoruz ki ilim sadece kitapta kitaptan vazgeçemem eyvallah ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunmak bu oh, oh, oh, cahillik olur bu. Allah Celle kaybettiğimiz bütün değerleri tek tek elde etmeye bizleri muvaffak eylese evet. Mamış Çağrani minelik kibruhasında buyuruyor ki aynı İmam Rabbahinin buyurduğu gibi 103 kitabın ilmi 104. kitap diyen Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eyvallah. 220 3999 223 999 peygamberin gelme Muhammed Mustafa'da mevcuttur. 103 kitabın peki ilminin toplamı, toplamı peki 104. Ee, kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. halid Razi rahimehullah Teala tedbirle de buyuruyor ki bu diyor efendim 100 evet. 3 kitabın artı 104 kitabın diyelim ilmi Kur'an'da mevcuttur, razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan bilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde 7 ayette mevcuttur buyuruyor. 7 ayet elhamdül Rabbül alemin, sadece Kur'an değil peki ya Kur'an'dan özüki ilim, kitaplarında ilmi Fatiha suresinde mevcuttur diyor. Neticede razı Razi biraz daha ileriye zorluyor. Mesela diyor ki fatihada bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur diyor. Biraz daha zorluyor orada kalıyor. Ondan sonra Şahrani devam ettiriyor. Namı Şahrani buyuruyor ki üstadım Ali er Havas diyor hiç hiç ulemayı rastında bir numara bu adam. Hem şeriat ilimlerinde efendim yani süper hem de kelitik kafayla süper hem de kadinle süper. Benim üstadım var ya Ali Yülhavaz, Ali Yurhavaz. Bu adam öyle bir ilim, e, nasr, evli kalp, evli dil bir adamdı ki diyor Maneviyatta, seyri sürükte, şeriat tarikatta öyle mümtazdı gidiyor diyor Yani Kur'an'daki bütün ilimleri, ki %4 kitabın ilmi var Kur'an'da Bütün ilimleri D'nin altındaki noktadan da hiç çıkarabilir mi diyor Bunu işini bugün kavrayın kaç kişi, nerede kaldı böyle olmak İspatını istiyorsan git İsmail Hakkı Burusevi'nin mesneviye dair yazmış olduğunuz iki cildin, iki ciddi kitabın birinci cildinde cildin, cildin Burusevi onu da anlatıyor. Elif'e evet, mana verilir mi ya? Ba'ya mana verilir mi ya K'ye, T'ye, C'ye, mana verilir mi ya? Cimin manası ne? Ne bileyim ben ne? İşte Cim gördük, işte Cim deyip gidiyoruz daire. Git İsmail Akın, bunu severim peki. Divanına bak, nasıl o yirmi dokuz ve 30 harfa mana veriyor? Elif neyi ifade eder? Bey'i neyi ifade eder? Bazıları da kalkıyor diyorlar ki efendim işte fiilik yaptı, asılsız masızı. Sen asılsızsın hemşehrin! Senin kafan ne şimdiye kadar ki peki? itiraza mecanı buluyorsunuz?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 İlim gurur yapar. Efendi baba ne söylermiş? İlim esbabı uyandandır Al oldun ulemay zahir vesaire. E, ne biz yuttu seni? Bir bazı tuvyanın münazahası inkarı. Yedi bitirsin. Kal burada Sen gene hala yazi kravdenin vesaire. Bunun manası yuttu. Nevlana Kutlesi ru de buyuruyor ki, efendim yağmur yağdı, yerlere çamur oldu. Efendimiz de işte birisi e, çamur baktı. Çıkarttı ayakkabısını, orası böyle çukur kaldı, güneş doğdu, sular çekildi, orası çukur kaldı, bir katır geldi, affedersiniz tam daha o çukura işedi, oraya işte göl yapsın atlıyorum, neticede işte rüzgar etti, yaprak düştü, tam o siliğin üzerine çok affedersiniz. Eee sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine koydu, kondu, hafiften de bir mensembar ve rüzgar etti, şimdi yaprak sallanıyor diyor. Hmm. Sinek de yaprağını diyor ki, ulan var mı benden daha aşağı alakaptar? Ulan altın üstünün idrar lan! Günümüzün işte, 21 Nisan hakkında konuşan bazı cevap maalesef, bazı cevap işte o sinek misali. Altını yokluyorsun adamın döşemesinin tahtası yok, tavanına bakıyorsun kiremi diyor, cam yıl çerçeveye kapısı yok, pencere yok mesela, Ne ilmi yaa, buna sahte karim edemezsin, sen bir defa temelde ve özde bu işini onu bir gör bakayım. Hamid ibn-i Hanber rahimallahu peki hayatın hep ilimle geçti ya, hep ilimle, onun bilmediği hadis, hadis değildir, ulema öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa öyle bir hadis yok demektir. Adam o kadar potoriter, o kadar uzman okunuza ama ve lakin halit Muhasibi beğenmez, hiç beğenmezdi. Halit-i Muhasibi kafa ve kalp süper. Zamanında elisinde cemaat itibar, nasıl, nasıl nasıl ortama hakim olmuş adamlar. Koca ülkeler bunlardan soruluyor ama Ahmed İbni Han'da takmıştı buna. Hatip Bağdar diyor ki, Ahmed bin Hanbeler dedi ki efendi konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vs. Onlar da notu verilsin, ya diyemez dedi, bunlar belli dedi işte. Tarikat bilirler, tedbir çekerler vesaire. ilimde bir şeyler yok vesaire. Ya sen şimdi gel olmaz, gidelim de bir bakalım dedi, bakalım diyor. ondan sonra sen kararını verirsin, hadi gidelim dedi, gittiler. Gittik diyor onun tepkisine diyor, baktık ki Halis-i Muhattibi ihvanle bir, bir yatsı namazını kıldı. Yatsıdan sonra peki bir mürit Asherif okudu. Biz üst kata çıktık dedi, oradan dedi, dinliyoruz bakalım ne yapacak şimdi bu? Cehalet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Neticede Halis-i Muhasibi, Kudüs'e Ruhu, başlığı Efendim o okunan aç mana vermeye. Ahmet ibni Aham böyle baktım böyle sallanmaya başladı. Ve dayanamadı gül yıkıldı gitti. Devredildi. Sonra bir müddet sonra ikrar ettim onu. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri ne oldu sana?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 Bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor, nereden konuşuyor, nereden konuşuyor, verdiği mananın güzelliği karşısında kafasından daraldı, beynim güzüldü, Mecbur, mecburen yere düştüm diyor. Ulema-i Rasihun, bunu yapıyor. Bir örnek vereyim size. Mesela dedi ki, ''Maraca'l bahreyni yezakiyan, beynuhuma berzakullâ yebghiyan'' Eylullah bir anlayışı var burada, bir de ulema-i bir anlayışı var burada.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 Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelsin, Marmara'nın suyu Ege'ye gelsin. Ne bunun suyu oraya gidiyor, ne onun suyu buraya geliyor. Allahu Teala araya şöyle bir işte diyelim bir bulanık bir su koyuyor derde. Yani hiç kimsen hiç kimsenin sağsına geçmiyor. Denizlerde peki böyle bir kanun var. Bu manayı Allahu Teala temaslı böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor, birbirine vuruyor. Ne onun suyu ona karışıyor, ne onun suyu ona karışıyor. Arada bir perde var diyorlar cellice. Doğru mu? Doğru. Ama Seylül püsteri diyor ki ''Maracan bahreyni yente kıyani beynevma farzehullâ yevgiyan'' Hak bir deniz diyor. ''Batıl'' bir deniz diyor. Hakkın dalgası basına vurur. hak basına karışmaz. Fatılın dalgası gelir. Hakkın denizine vurur. Peki, o dağına karışmaz diyor. Gördün mü onu? Gördün mü? Bak birine kadar kalıyor yıkalıyor, öbürü ise ''Ühü'' ağzı gidiyor onda tekulu leni uktelu ki sebirullah <Sessizlik> yanvarlar var hayao ve la tisurun Rabb diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Onlar diridir ama biz anlamıyorsunuz diye cenaza tende geliyor. Hattâ bu fiil bu lema ayet yani vermiş olduğu mana ayetin zahir manasından ters düşmeyecek. Ters düşmeyecek kesinlikle. Şimdi savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz. Şehidimiz Allah'ın izniyle, şehidiz. Manavon, bu, bu, bu, bu evet doğru, eyvallah. Ama baba Nakhjuvali ve ah ilayetine diyor ki, baba Nakhjuvali, Nakhjuvallıdır. Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi, Nasreddin Hoca'nın memleketi Akşehir'e yerleşti ve bir Kur'an kestiri yazdı.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 tepki-i nefs ile, tasfiye-i ile yani işte tarikatla, zikirler, zikrullah ile, rabıtası, mürakabesi vs. ve bir tür tarikat işleriyle birlikte Mevla'nın yolunda yürüyen ve nefsi ölen, nefsini öldüren insana ölü demeyin diyor. Asıl evliyaullah Mevla'nın dostluk ve biridir de amaçı anlamazsınız ki. Kim demiş efendim hasta? Hasta sensin, sen. Onlar hasta değil. Arabanın dilin mesela kaputunda biraz bir eğrilik büyüdü konserletlere bu araba belki hasta gitmez mi diyorsun? Araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş etmek ve bir şeyler ezildi, düzüldü vesaire. Olay budur ama bir de masajların ömür yüzünden bak. Onlar zindedir, dinde Ben, hani, Mecazen hastadır diyoruz, eyvallah. Ama vela genç, hasta bir baktığı zaman hasta onlar değil. Hasta biziz, biz.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 e, muz der mi? Gerçek muz der mi? Elmaya peki, yapay elmaya hakiki elma der mi? Yoo. Dememesi lazım. O misal bugün yapay su, bilgisayarım varsa ben alim oldum. Ben şu kıta kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. Bilmiyorum. Biraz bana sürecek sultanümüzdeki dertte. Kimisi hidayi kendisine şehit edilmiş, kimisi peki usulü pezdevi,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 Üç bilgi meselesi ilmel yakın ne ya? tamam bak kitaplara birer satırlar belki e, İsa'nı izahını bulursun. Rabbani ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musun? Ben diyor ilmel yakın aynel yakından, aynel yakın aynel yakından ayırmak için on yedi sene düşündüm diyor, on yedi sene düşündüm, Mehmet bir kitap yok muydu? Sükürünü yediğim adam, bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadın için kalkıp gidiyorsun üstelik buradan. veya da uyuyorsun değil mi? Ne kadar büzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül. Balon şişmişti böyle ondan sonra havası kaçmaya başlayınca peyeti, e, balon ne oluyor böyle? bir işe yaramaz bir hale düşmüş gibi oluyor falan filan. Bu işlerde delikanlı olmak lazım delikanlı. Kocakarı gibi ağzımız bu burnumuz hani akıl yetersizliğinden bu işi gitti. Şehvete sıra geldiği zaman, dünyanın lezzetlerine geldiği bir zaman hep delikanlıyız. Orada peki yani anlamıyoruz, bilmiyoruz demiyoruz. Buralara geldiği bir zaman, ee almıyor kafam, çalışmıyor gündem ne vesaire. Ama ve lakin 70 yaşında hanımın ölse, hemen uşaklarına beni evlendir diyorsun. Ne oldu sana peki? Üstelik de her şeyden bilsin yani. Milletini zayıfladı, araba çekmiyor gündem ne vesaire. Misali, süre, süre kadar. Eee? Ya yahu yahu hiç darlatsa beni ya vesaire falan ya. E o işlere kafam çalışıyor <gülüyor> ki, bu işe ne oluyor ondan sonra? Yooo, <gülüyor> Yo, <gülüyor> dünya değil, değil, <gülüyor> <gülüyor> değil. Ağustos'un adam önceden gitsin. Cemekat Masun'u mahfuz eylesin. <gülüyor> Erzurullu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair bu adam, bu adam suyur çobanı ama nereden kesiyor? Şimdi bırak eskinin ulemasını, ulema-i zahirini, bırak ulema-i rasifununu. Bana bir tane, Japana bir tane gelin mesela bir, bir şair Emrah gibi alt yapısı zengin bir adam göster. Peki. Baba Sümbani gibi aşık göster. Abi, şöylerken, şöylerken. Görmekten vazgeçip duyan kim peki bunları? Kaç tane biz duyuyor peki? O kadar zengin ki bizim marketimizde olmayan yok. Ama gelip de bile bakmaya fena zuletsmeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İksiri azamdır mutku ehlullah Her nebeste kim ya ederler Hakkın eserinden Onlardır ve Velakim surette İhfa ederler Bakma hakaretler Dermiş allara Köhne abadiken Arif allara Varisi enbiya Allah'a mürde gönülleri ihya ederler Emrah-i cehz eyle hali haleyle kaleh'in olandan indi insan eyle bak kale-i yekule diyenden kaç diyor ya kaçılır mı kardeşim ama adam nasıl bir kuyu bulduysa de, o kuyunun suyunu tattı artık öbür kuyuların sularına bakmıyor Emrah'i cez eyle, ehali hal kal ehli olandan, intisan eyle, erenleri buldan, seni devasılı Mevla ederler, seni devasılı Mevla ederler. Emrah! ''Seni şair destan anma, sen veli misin ya?'' Kudüsü bir, bir kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada caz vermeyi unuttum. Bir Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtteku bu konu düşümişin şimdi. İtteku fırak sen min feynman yansır bin nurillahi. Müslüman bakarken Allah'ın peki nuruyla bakar. Müslümanın bakışından sakının diyor Peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak, demin efendim bir şey söylendi. İmam-ı Rabbani buyurdu ki, nefs-i emmare, dört tane o karakter var ya, o efendim yani siyah leke, ibadet ibad-ı suhiyan Bu dört tane nefs-i emmare, bu dört özellik olduğu sürece, tamam mı? Müslümanın bütün ibadetleri surette kalır, zahirde kalır, hakikatte bir şey arama. Arama. Arama. Resul-i buraya şimdi yani altın etini bir çiz.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 Allah-u Teala'nın peki gözü kulağı yoktur senin belin gibi ama bu ne demektir, bu ne demektir Mevla sen bakıyorsun ya sen bakıyorsun ya sen, sen baktığın Allah-u Teala baktı aynen seni gibi görüyor, aynen senin gibi görüyor veya sen mesela kimsenin duymadığı bir takım şeyleri duyuyorsun ha eyvallah Mevla da aynen onları duyuyor. Sen tutuyorsun ya mesela eyvallah. Mevla tutsa aynen seni gibi tutuyor. Şimdi mevla bakmıyor sen bakıyorsun. Allah Celle Bakışı nasılsa senin bakışın da ailen böyle oluyor. Diyelim Hayır. mesela Resulekem sallallahu aleyhi ve ile Abdullah ile radiyallahu anh ile yan yana yürüyorlar. Resulekem sallallahu aleyhi Câbir diyor ki Câbir gökyüzüne bakıyor, bakıyor. O gördüğün noktada kaç tane yıldız var? Cabir-i diyor ki, Altana sana ya Resulallah.'' Resul bir bakayım, bir bakıyor. Resul diyor ki, ''Al sana on bir tane var.'' diyor. Kimsenin görmediğini görüyor. Çünkü Cenab-ı Celle Cezre bakışlarına en harika mahkede olan, ayna olan zat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözle peydi yani bakar diyor. Kim? Hangi mümin ama? Kamil mümin, mutlak kemale bastırıp durur. Resulü ekleyen mümin diyorsa, öyle yarım yamalak, bilmem ne defolur. Ondan sonra hiç arızalı müminden bahsetmiyor. İddiyal bir müslüman. Peki nefsi emnarın dört kötü huyu, eğer bizde hala var ise bu bakış yani bizde tam değildir, eksiktir. Ama nefsi emnarın dört kötü huyu, para kursa o zaman peydi. Sen Cenab-ı Celle Celaluhu'nun her türlü kemalatına, tecrif hüysatına, tecelliyatına mahket oluyorsun. Aynanın yüzünde eğer toz leke olmazsa güneşin işini komple yansıtır ayna. Ama aynanın yüzünde eğer bir takım lekeler var ise yansımak kırık olacaktır, eksik olacaktır aynen böyle yürür gider tarikat ve tasavvukta. bir örnek vereyim sana Hacı Osman radıyallahu anh'a iki tane sahabe geldi birisinin ismini söylemeyin çünkü olayı o yaşadı Hacı Osman radıyallahu anh'a onlara şöyle bir baktı dedi ki sizin efendim yani birinizin gözünde zina eseri görüyorum dedi lan bir şeyden atıyor bunu sahabe her yolda gereken gözü bir bir kadına şöyle bir dokundu geçti ve Hacı Osman radarı da yakaladı dedi ki sizin birinizin gözünde dedi, ben dedi zina bizi görüyorum buyurdu, İşte bu, E nasıl oldu yani, sen de o Hz. Osman, sen de peki Allah'ın nuruyla bak. Mevlana cennet Rumi kutlisiz bir buyuruyor ki, buyuruyor ki, Mevla'nın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor, kokusu bile Allah kokusu diyor, ne güzel söylüyor. Yani şimdi Allah'ın kokusu bizim bildiğimiz manada Allah'ın kokusu yoktur. Ama Arapça'da, Arap dil ve min teşbih teşvi'i bil mahsus'' diye bir kaide vardır. Yani zihinsel olan, akli olan bir olayı, hadiseyi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 Ayağını öpeceksiniz. Ehlullah'a belki yani bir ünsiyette, bir muhafede, bir muhanefede mi bulunacaksınız diyor. Önce yüzünüzü yıkayın da öyle onların yanına gidin diyorlar. Ama neyle yıkayın? Terkos suyuyla değil. Ya Ehlullah'ın elini öperken, yüzüne bakarken önce yüzünüzü Allah korkusundan dolayı akan gözyaşlarını yıkayın da ondan sonra onların yüzüne bakın. Allah düştüğümüz yerden tekrar...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 Ben şahsen yani he, istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasa bileşim olmazsa surette surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde ederdi kardeşlere ikbana.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 olması yani. Bu işi sevdiğimizi bu, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımızı gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alın başkanı evlâ görsün. Sizi efendim melekleri karşısına ihtihar diyor. Bakın kullarıma. Bak pazar sabahı şu saat herkes yatakta onlar atakta. Meleklerinden bunlarla seviniyorum, dururlanıyorum diye. Mevla'yı bir sevindirelim ya. Bir en azından vesaire. Ay, ya, ay. Yalvarır gibi oluyordun böyle vesaire. Ama olmuyordu işte. Gaflet, ne nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim beykuz'a gitti. Sokaklı köy'e. Tokatlı köy'e Köy e gitti. Orada Horasan erenlerinden at baba yatıyor. Ak-baba yatıyor orada. Ak-baba zuhuratta buyurdu ki, buyurdu ki, buyurdu ki İsmail da mektubat milletinin de niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor ne gidiyorsa kameraya çekiliyor de anlayacağım. Onun için yani, bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım.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 Allah karada göklerde ümmeti Muhammed'in mahzunları mahzun olmaz. Evet.